kocası Yazan Memduh Şevket Esendal Radyoya uygulayan Bilge Bölükbaşı Yöneten Ejder Akışık Efektör Metin Macun Teknik Yapım Sırrı Aksan Oynayan sanatçılar İfet Macide Tanır, Reşit Baykal Saran, Cemalettin Oytun Şanal, Nebahat Serap Sağlar, Fitnat Nurşen Girgin Koç, nüket Hepşen Akar, Necat Erol Kardeseci, Arif Fikret Ergin, Aslı Serpil Saraç. malettin yavrum. İşlerin çok biliyoruz ama babanla çaresiz kaldık. Ondan seni çağırdık. Kusura bakma ne olur. Nedir derdiniz? Ne oluyor? Nevart'e telefon etmişsiniz. O da unutmuş. Bu sabah söyledi. Anlatın bakalım. Yalnız fazla zamanım yok. İnşaatın başında bulunmam lazım. <gülüyor> e, sen mühendisin. Taahhütlere giriyorsun. Ev alıp satıyorsun. E, Allah daha çok versin. Senin de övünüyoruz. Eee sen e, anlarsın bu işten Açık konuş baba Derdiniz nedir? Anlayacağın başımızı soktuğumuz şu köhne ev Yola gidiyormuş oğlum İstimlak edilecekmiş Biz ne yaparız? Senin tanıdıkların çoktur Bir yolunu bulamaz mısın? E bu ev elden giderse Babamla ben ortada kalırız Kira verecek halimiz mi var bizim? Bu haber kötü işte Peki doğru mu bakalım? Söylenti olmasın? Kimden duydunuz? Komşular ne zamandır söyleyip duruyorlardı ya üzerinde durmamıştık. Geçen gün geldiler ölçüp biçtiler. Bazılarına kağıt gelmiş. Bize de gelir yakında. Yıkılacak belli. İçimlah parasını verirler ama. Vermesine verirler de uzun sürer. Sonra o parayla başka bir ev alamayız. Bu eski ev kaç para eder ki? Aldığımızda çarçur olur gider. Üstüne biraz ekleyip belki küçük bir yer alırız. Ah yavrum, sen zaten yardım ediyorsun. Sayende karnımız doyuyor. Bir de ev için büyük olalım. Durun bakalım, hemen telaşlanmayın. Bir araştırıp soruşturalım. Konu komşunun lafıyla hareket edilir mi? Ne biliyoruz? Belki ev yolun kenarında kalıyoruz. Eh, artık sen bilirsin, bir araştır bakalım. E, doğruysa... Siz üzmeyin kendinizi, açıkta kalacak değilsiniz elbet. Doğruysa o zaman bir şeyler düşünürüz. Ama... Ne yapabilirsin ki? Siz beni bekleyin. Ağlayıp sızlamaya gerek yok. Bir çare bulacağız elbet. Ah Cemalettin sen olmasan ne yapardık o? Ağlama anne. Şimdi benim gitmem lazım. Bir şeyler öğrenince haber veririm. <gülüyor> Börek yapmıştım sen seversin. Bir iki lokma yemez miydin? Aç değilim anne. Başka zaman. Dediğim gibi biraz sabırlı olun. Eyvallah. Güle güle yavrum işin rast gitsin. Güle güle güle. güle bir çare bulabilir mi dersin? Bilmem ki. Ya bulamazsa? Yahu hanım sen de ne kötümsersin. Ne dedi çocuk? Oturup bekleyin dedi. İş olacağına varır. Allah kerim. Zaten sen hep böylesindir. Kendin bir gayret göstermeden işini Allah'a havale edersin. Cemalettin'e bu kadar yüklenmek olur mu? Ee, biz onu bu günler için yetiştirmedik mi? Ne olur sanki? Maşallah kazancı yerinde. Koca daire, altında son model araba, yazlık, her şey var. Bir ihtiyar anasıyla babasını yerleştirecek yer mi bulamayacak yani? Nasıl para kazanıyor biliyor musun? Sabahtan akşama kadar canı çıkıyor çocuğun. Bir de biz mi el koyalım kazancına? Çoluğu çocuğu var, kolay mı? <gülüyor> sen, de <gülüyor> sen de hemen arka çıkarsın. Hepsini bize versin demiyoruz ya. Yetiştirdik, büyüttük o kadar. Hiç mi hakkımız yok? Heh? Eğri oturalım doğru konuşalım Reşit Bey. Kendi kendini yetiştirdi çocuk. Bursa aldı geceleri çalıştı okudu. Hiç üzmedi bizi. Eller çocukları okusun diye üstte dünya kadar para harcıyor. Hem bize yardım da ediyor. Daha ne yapsın? E, ama biz çağırmasak arayıp sorduğu yok. Hasta mıyız sağ mıyız? He? He, değil mi ya? Sen de onun he? gibi çalışsaydın anlardın. Zamanında düşünmeliydin ileriyi. O ufacık dükkan dursaydı iyi kötü kimseye muhtaç olmazdık şimdi. Sanki keyfimden bıraktın. Aylarca yattım belimden. Bilmiyor gibi söylen Aman hadi. Aman iyi. Bir <gülüyor> şey, iffet. Ne var gene? Ee, belki de bizi yanına alır ha. Ne dersin? Aman adam Hı? sen delirdin mi? Gelin bizi ister mi hiç? Niye istemiyormuş? E, Beğenmez de onda. Yok yahu. Neyimizi beğenmeyecekmiş? Utanılacak bir tarafımız mı var? Ee, paşa torunu o. Doktor ha. kızı. Vay vay vay vay vay. Öyle olunca bizi beğenmiyor demek. Oğlumuzu beğendi ama. Hı, tabii ha. o başka. Ya niye başka oluyormuş? Onu biz dünyaya getirmedik olmaz mi? Olmaz Reşit ha? Bey olmaz. Onlar sosyetik hayat yaşıyorlar. Evlerine gelenin gidenin hesabı yok. Nebat'in oyun günleri var. Üstelik bir de çocuk. Nereye sığıyorsun Allah aşkına? İki yüz eve sığamıyoruz demek ha. Ay mesele ha? o değil Reşit Bey. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun ki şimdiki gençler yalnız olmak istiyorlar. Eskidenmiş o. Gelinler, kaynanalar, kaynatalar hep bir arada otururlardı. Gül gibi geçinip giderlerdi. E ara sıra ufak tefek tatsızlıklar da olurdu tabii ama... ...hani rahmetli anan az mı etti bana? Az mı? Ama saygımdan hı. Sesim çıkmaz. Hadi, hadi hadi bırak şimdi anamı. Ölmüş gitmiş kadıncağız. Yani canım örnek vermek için söyledik biz. De. İyi iyi karışmıyorum hadi ne haliniz varsa görün. Hadi. Ee, şey e, karnım acıktı benim. Şu su bereği kızarmadı mı hala? Aa, i̇yi ha? bak. Fırında unuttum gördün mü başımıza gelelim Bir de yandıysa. <Gülüyor> Oh, oh, oh, oh, bakma bacağımı vurdum <gülüyor> Dölecek yer yok burada Yahu vere vere bu odayı mı verdiler bize Şiş, Yavaş konuş Duyacaklar Hiçbir şeyde memnun olmazsın Dua et <gülüyor> evine aldı çocuk bizi Sığındık şuraya daha ne istiyorsun <gülüyor> Pencerede aralığa bakıyor Gündüzde ışık yakacağız anlaşılan. Bak, Pavul hallaç pamuğuna çevirdin Hepsini buruşturuyorsun Bırak ben yerleştiriyorum Dolapta yok dolap Nereye asacağız Şu bunları? Şu köşeye ip gireriz. Üstüne de atarız elbiseleri canım. Zaten neyimiz var ki? Bavulları da somyaların altına ittik mi tamam genişler ortalık. Bu somya gıcırdıyor. Hem de ortası çökmüş. Belime hiç iyi gelmez. Benimki iyi bu tarafa geçsen. Allah, Allah Doğru dürüst bir odaları yok muymuş bunların? Hikayeti kes artık. Evde bir çocuk var. Biri de yolda. Aa, buna da şükür. Cemalettin eşyalarımızı istemedi ama... Bari bıraksaydı da yatağımızı getirseydik İki kişilik yatak bu odaya sığarma Ah Reşet bey Dolaşacak yer kalmazdı ki bu sefer İyi iyi iyi iyi Tek laf ettirmiyorsun oğluna Dur bakalım daha neler gelecek başımıza Seni de görürüz elbet Al görürüz. terliklerini giy ayağını Çıplak ay dolaşma Gene belim diye tutturacaksın bak. Bir daha salak çıkarma başıma Cemal, sonunda dediğini yaptın, bu iki ihtiyarı eve getirdin. Ama huzursuzluk olursa benden bilme sakın. Niye huzursuzluk olsun canım? Sen onları yakından tanımıyorsun. İkisi de kendi halindedir, hiçbir işe karışmazlar. Bize ne zararları olacak? Sana göre ne var? Ha? Sabah gidip akşam geliyorsun. Bütün gün burun buruna otur da görelim bakalım. Daha ilk günden patırda etmeye başladılar. Ofa. Babanın öksürüğü bile buraya kadar geliyor duymuyor musun? Zaten iki canlıyım uykum da hafif. Ah, uyuyabilene aşk olsun. Kapıları aralık kalmış galiba ondan ses geliyor. Ben patırdı falan duymadım. Olsa bile daha bugün geldiler yerleşiyorlar. Aslı'yı iki saat çeneye tuttu annen. Ders çalışamadı çocuk. O da bebek değil ya dersin var baba ne deyip odasına gitseydi. Hem annem ne zamandır görmüyor torununu. Hoş karşıla biraz. Bak Cemal, unutma söz verdin, geçici olarak dedin. Ev ev üstüne olmaz. Sözünde durmazsan. <gülüyor> İfet, İfet hmm. uyudun mu? Hmm. Bırakırsan uyuyacağım. Ee, ne var gene Ahu tersim döndü Mutfak ne taraftıydı? Susadım ağzım dilim Allah kurudu evli. Niye yatarken almadın yanına Mutfak antrenin sağında Gürültü etme sakın Işığı nerede buranın bulamıyorum Elinle yokla bulursun Yatmadan aklın neredeydi İlk günden herkesi uyandıracaksın Allah, Allah, sen bilirsin. Hay Allah'ım Baba. <gülüyor> ne arıyorsun sen Aslı'nın odasında? Babacığım. <gülüyor> çok korktum. Oh, canım <gülüyor> yavrum benim Ne oldu sana güzelim ha? Ben su içmeye kalkmıştım da Cemal, Cemal <gülüyor> koş su getir çocuğa hadi Şimdi getir ah, ah, ah, be. ah, Ben sana dikkatli ol demedim Canım koridorun ışığını yakan düğmeyi <gülüyor> oh, yok, bulamadım bir türlü yok, yok. <gülüyor> Yanlışlıkla bu odaya girmişim geçti işte Geçti canım geçti yavrum bir şey yok Bak ben yanındayım e bahat, kızım. kızım kusura bakma istemeden oldu bir kere Kaç kere gösterdim size her şeyin yerine ha İnsan biraz dikkat eder. Şu çocuğun haline bakın. Tabii, tabii, ya tabii. ben. Başıma bir şey gelirse evet. sizin yüzünüzden. Evet, evet, evet. Al kızım. İç bakayım şunu. Evet. Baba. Mutfak evet. ileride. Antrenin sağındaki kapı. Evet. evet. Allah rahatlık versin. Hadi hadi İfet biz odamıza gidelim. Hadi. Allah rahatlık versin. Size de. Yine bu gece yemeğe misafir varmış. Nebahat pek telaşlı. Beni yanına yanaştırmıyor ama gidip bir sorayım. Belki bir yardımım dokunur. E ben ne yapacağım peki? Ne, ne bileyim ben canım. Gazete oku. İlanlarına kadar okudum. Bulmacasını da çözdüm. E öyleyse yemek saatine kadar uzan biraz. Yani yine tavana seyredeyim. Gitmen şart mı sanki nasıl olsa hazırlamıştır o Ay Olur mu Reşit Bey böyle misafir gibi el el üstünde mi oturayım yani? e, Hizmetçi var ya e, Onun yapacağı iş başka yapamayacağı iş başka Uyumaya çalış biraz e, Ama gece uykum mu kaçar Ama uyuyorma. Reşit Bey hiçbir şey yapma öyleyse Ne var ya? kızım yardım etmeye geldim Yapılacak bir şey varsa şöyle yapayım Her şey hazırlandıktan sonra mı? Ama kızım ne zaman mutfağa gelsem karışma dedin bana ondan geri duruyorum. Ama yine de içime sinmedi çok yoruldum. Bırak da bari salatayı yapayım. Kıvırcıkların çok iyi yıkanması lazım. Lütfiye yapar. Benim yıkadığımı beğenmiyor musun? Pek. madem istemiyorsun. Kardeşim her şey hazır mı? Neredeyse gelirler Hazırlıyoruz işte boş mu duruyoruz yani Niye sinirlisin öyle Lütfiye yardım etmiyor mu sana O sofrayı hazırlıyor Of Cemal sabahtan beri canım çıktı Gülüp oynayacak halim mi var benim Ben de yardıma gelmiştim ama Nebat istemiyor Neden var? Ben onu düşünüyorum Yaşlı kadın yorulmasın diyorum O da sana şikayet ediyor İyilik de yaramaz insanlara yo, yo. Şikayet için söylemedim yo, hayır. Neyse bırakın şimdi tartışmayı Anne Sen odana git istersen Nasıl olsa Lütfiye de var Hallederler onlar Peki ben ayak altında dolaşmayayım Dur peki en iyisi... Annem çok güzel yemek yapar Nefati Bırak da arada sırada yapsın. Yemek yapamayacak kadar yaşlı değil. Çok yağ koyuyor. Ben yiyemiyorum. Ama güceniyor baksana. Ne <gülüyor> o? Süklüm füklüm bir halin var. Pek çabuk döndün. Aman iyi, iyi. Alay et bakalım. Ee, onlar bizim bir işe yaramamızı istemiyorlar. İffet. Anlamadın mı Yok, daha? Yok canım o kadar da değil. Cemalettin istiyor Sen demiyor muydun? Geçen gün Nebahat süpürgeyi kapmış elinden. Elektrik süpürgesi ne güne duruyor diye azarlamış seni. Canım masanın altındaki kırıntılar toplayayım dedim. Ya, gördün mü? Bana da öyle davranıyorlar. Evin ufak tefek alışverişini ben yapayım dedim. Değil? Olmazmış. Buranın esnafını tanımazmışım ben. Ne verirlerse alır gelirmişim. Hem kazıklarlarmış beni. Sanki biz ömrümüzde ne iş yaptık ne de alışveriş ettik. Kaldırma. Kaldırma. Gel iki el altmış altı oynayalım da vakit geçsin bari. Ha, mızıkçılık etmek yok ama. Yok yok yok. Söz. Kes bakalım. Kestik. Heh. Evet. Heh, bir küçük masa olsaydı hiç olmazsa. Yatağın üstünde iki büklüm böyle. Şimdi evimizde olsaydık... Ee... Ha, o köhne ev saraymış meğer Saray İnsan elindeki nimetin değerini Bilmiyor işte Çoktan yemeğimizi yemiş olurduk Çayımızı demlerdik Balkonda Püpür Doğru pü dürüst dağıt şunu ha? Bak bir tane fazla vermişsin ha, ha, ha, ha. Ha, Bu hale ne kadar dayanacağız dersin Başlama gene Kağıt çek ha? Unutuyorsun hep ha, ha. Dayanacağız. Ne yapalım? Başka çare varmış gibi böyle mızıldanıp durma. Sıkılıyorum ya bu. Bütün gün bu odanın içinde. E, çık dolasen de kahveye git. Ben eski komşulara gidiyorum arasına. ya iyi ama biraz para lazım insana. Kahveye gidince bir çayda mı içemeyeceğiz yani? <gülüyor> ben de seninle komşulara gelsem olmaz Aman mı? Milay işte bir kadından arasına ne işin var senin? Heh, canım benim kadından farkım mı kalmış? Saçmalama. Bak bak. Bak ha. o kağıt kız alır mı hiç? Ha. Ha, a, kız mıydı o? Ay, alıyor iyisi. Hiç olmazsa şu evin parasını bir alsaydık. Burada oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz diye Cemalettin akledip bize biraz para vermiyor. İşi başından aşkın, düşünemiyor sahis. E şey istesek ne olur? Sakın ha vallahi ha. yüzüne bakma. Ne attın? Ha? Sinek birisi mi? Hı. Şu gözlüğünü değiştirmen lazım artık. Ha. Ha? Misafirler geldi. Hadi sizi bekliyorum. Ha, öyle mi? Dur, ne zaman geldiler hiç duymadık biz. İfret şu kravatı ver de bağlayayım. Sen de saçına iki tarak atsan fena olmaz. Hadi İyisiniz bakayım baba. Bakayım. baba kravata gerek olur yok. Olur mu canım olur mu? Biz senin anne babanız öyle pejmurda çıkılır mı yandırın, ha? ha Baba senden bir ricam var. Ha? Yarın sabah erken çıkacağım. Belki seni göremem. Önce söyle bakayım belin iyi mi? Dolaşabilecek durumda mısın? Ee, bugünlerde maşallahım var. Öyleyse şu kağıtlarla makbuzları sana versem... Ha. ...tahsil şubesinden çıkarıp... ...kayıtlarını yaptırabilir misin? Ha. Şu parayı da al lazım olacak. Ha. Tabii yaptırırım. Versen bana onları hiç merak etme. Yarın sabah erkenden giderim. Sağ ol baba. Hı. Gecikmeyin, bekletmeyelim misafir. Ha. Ha. Gördün mü Gördün mü Gördün mü? Ha. Cemalettin bana iş verdi... Daha ölmedim ben. Oh yahu. işe yaramak ne güzel şey. Bunu yaparsan belki başka işler de verir. Bana ha? bak paraları Hı. kaybetme sakın. Hı. Düşürürsün de işe yarayım derken büsbütün gözden düşersin. Ya, ben yok. gidiyorum. Yok, yok ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Dur dur. Oh. Ne güzel sofra bu böyle. Elinize sağlık Nebat Hanım. Çok yoruldunuz herhalde. Aa, ne demek. Hadi buyurun lütfen. Ee, ben şundan alayım biraz. Tabağınızı uzatır mısınız? Hoş geldiniz efendim. Aa, hoş geldiniz. Sabahları getirdiniz. Ya, rahatsız olmayın rica ederim. Ben şöyle evet. iyileşirim. Şöyle, Tanıştırayım. Annemle babam. Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Necat Bey ve eşi Nüket Hanım. Memnun oldum. He, siz de hoş geldiniz efendim. Siz gençlerle bir arada olmak ne güzel. İnsanın içi açılıyor. Aman beyefendi siz o kadar yaşlı mısınız? Ee, kıdemli genç diyelim o halde. Cemal tembih etmedin mi? Yine terlikle geldiler misafirlerin yanına. Yaşlı onlar. Kimse kusurlarına bakmaz. Aa, ömür öyle hızla gelip geçiyor ki. Bir gün sizler de bakacaksınız ki... ...bizim yaşımıza gelivermişsiniz. Ya, dur, dur, dur. Az koy <gülüyor> hanım, az koy. Gece rahatsız oluyorum sonra. Efendim, bendeniz... ...aslen İskilip'liyim. Kalem oğulları derlerdi bize. Yine başladı. Çok güzel olmuş. Nebahat, eline sağlık kızım. Eline sağlık yavrum. Gerçekten. Eline gerçekten. sağlık. Afiyet olsun. Ha. Dur, ne, ne, ne diyordum ben? Ha, e, Konya'da, Konya'da mektep değilken vali Hasan Paşa'nın yanına girdim. Kahyalığını vekil harçlığını yaptım. Birlikte çok yer dolaştık. Baba. Aa, bırak Cemal Bey anlatsınlar. Ben yaşlıların hikayelerini çok severim. Evet beyefendi. Hey, Gidigünle. Onlar evlendirdi beni İffet Hanım'la. Bakmayın böyle durduğuna. Müderris kızıdır ha. Mürşet Bey. Canım ne var canım yalan mı? Ne günlerdi. Ama devran değişti. Elimizden tutanlar bir bir göçtü gittiler. Kaldık ortada. Ne yapalım ne edelim dedik. Sonunda küçük bir dükkan açtık. Şöyle iğneydi, iplikti filan satalım diye düşündük. Gel gelelim üzerinize afiyet. Bir illet geldi başıma ki sormayın. Aman dizlerim, aman dizlerim ne yoruldum ne yoruldum. Yahu İffet ne zormuş bu işler. Heh, ama ama bak bitirdim sonunda hem de bir günde. Cemalettin'e bir yardımım dokundu hiç olmazsa. E, her yere yetişemez ki çocuk. Heh, oradakilerin çoğu bitiremedi he. yarına kaldı işleri. Becerikli olmak lazım. Herkesin yapacağı iş değil. Bir kahve pişireyim mi aman, sana? Aman iyi olur iyi olur iyi olur. Hazır bahatte evde yok. Ha. Şöyle karşılıklı içelim hanım. Of, of benim benim benim benim. Şimdi benim. yaparım. Ah. Şimdi. Ne uğraştım bilsen. Oda oda dolaştım. İkinci kata evraka. Oradan hadi bakalım beşinci kata damgaya. İn aşağı sıraya gir imzaya. Oradan hadi tekrar sıraya gir vezneye. Haa. İşlerini de bilmiyorlar doğru dürüst. İnanır mısın ben öğrettim. Ben öldüm yahu öldüm. Acısı çıkmasa bari. Benim deyip duruyorsun. Yok yok yok korkma. Kahveyi içeyim bir şeyim kalmaz. İşi hallettim ya sen ona bak. Epeyce de para arttı. Eyvah. Reşit Bey gördün mü? gelelim. Ne oldu? Bir şey mi kırdın yoksa? Elimi çarptım. can kırıldı. Ay ne yapacağız şimdi? Aa, ne bu telaşın canım. Canın sağ olsun. Alt tarafı bir fincan işte. O, hadi. Öyle hadi. deme. Öyle deme. Takımdı o. Neler der şimdi. Nereden <gülüyor> bilecek canım? Parçalarını saklayıver hadi. Yo bilir. O bilir. Saklamak daha kötü ne bulabilir miyiz acaba fark etmeden yerine korsak? Babaanne! Ne oldu babaanne? Ee, bir ses duydum. Yok bir şey yavrum. Sana öyle gelmiş. Ee, babaanneciğim benim odama gidelim de bana masal anlat. Gece annem izin vermiyor. Dersin yok bu senin soru annen? Kızar karışma. Hı, az kaldı. Ama çok sıkıldım ne olur. Hadi babaanneciğim ne peki, olur. Peki <gülüyor> dur canım çekme eteğimden. Dur. <gülüyor> Ama korkutmuş bu gelin bizi yahu Ha ha Cemal Ettin? Cem geldiniz mi? Geldik baba. Ha iyi hoş geldiniz hoş geldiniz. E, şey doktor ne dedi? İyi miymiş Nebahat Hamileliği çok normal gidiyormuş. Yalnız sinirleri bozukmuş biraz. E, olur o kadar. Sen doğacağın sırada annen de ölüydi. <gülüyor> Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Aslı nerede? Şeyin odasında, odasında. Baba annesi masal anlatıyor. Çok sıkılmış da yalvardı ya oh, Buyurun bakalım. Gel de sinirlenme. Kolej sınavlarına hazırlanıyor şu çocuk. Masalın sırası mı şimdi? Ha, Cemal Bak, hepsi tamam. Bir günde hallettim. Ne onlar? Ha, ha şu mesele. Ha? Ver bakayım. <gülüyor> Başlarına dikildim. Bugün yapmazsanız şuradan şuraya gitmem dedim. Ha, Al oğlum. Bu da paranın üstü. Aa, o sende kalsın baba. Ha. Lazım olur. Ha. Aa, ama olmamış ki. Hani bunun şeyi? Ne, e, neyi, neyi? Kopyanın biri. Tasdik edilmemiş. Ver bakayım. Allah Allah. Nasıl olur? Tek tek baktım kontrol ettim de. Ah, ah o adam. Ben ona gösteririm. Yarın hemen yaptırırım merak etme sen Zahmet etme artık ben hallederim Ver bana oğlum bir şey yok ki onda Yarım saatlik iş Sen yaşlandın artık Kabahat bende Sana vermemeliydim Çıkardı odadan. Fincan içinde demediğini komadı Örçü kapıyı. Ben dayanamayacağım artık. Ah. Dayanamayacağım. Dayan Cemal ettim bize. Küçük bir daire ayarlayacaktı hadi. Ne oldu? Onu unut Reşit Bey. Ben konuşurlarken duydum da... ...üzülmeyesin diye sana söylemedim. Nebahat... Sen önce çoluk çocuğunun geleceğini garanti et, sonra sıra onlara gelsin diyordu. Daha nasıl garanti etsin çocuk? Avuç dolusu para kazanıyor. Ya işte yetmiyor herhalde. Bizim üstümüzde olmasa şart değil ya. Kiracı gibi otururduk. He şey, şey Cemalettin ne dedi peki? Hiç ses etmedi. Onun da gönlü razı değil anlaşılan. Ha. Ha. Sen misin oğlum o tepsi de ne öyle? Bunu e, Nebahat gönderdi. Akşam yemeğiniz. Bu gece yemeğe misafir var yine. İş konuşması yapacağız da... ...rahatsız olmayın diye odanıza getirdim. Yok. Yok Reşit Bey. Ben dayanamıyorum artık. Bu böyle sürmez. ...yok bu kadar aşağılanmaya gelemem. Sehpa örtüsünü... ...sigaranla yakmışsın... ...kıyameti kopardı. Elimden gelir... ...ben sana bir takım öreyim dedim. Yerini tutar mıymış? Ana yadigarıymış. Çeyizinin en değerli parçalarıymış onlar. Sus, sus, sus hanım... ...sus sus <gülüyor> sus... ...ağlayıp durma sus. Gözlerine yazık. Ne önem veriyoruz bu kadar? Söylerse söylesin. Yuh, ama onurum var benim... Cemalettin'in yanında pek bir şey yapamıyor. Yanında yapsa ya. Ne bilsin çocuk? Bilse ne bilsene olacak sanki. O artık karısının kocası olmuş hanım. Evlat da olsa yanında sığıntı olmak zormuş. Bağlısalar durmam artık. Çok düşündüm. Ben gideceğim Reşit Bey. Hı. Nereye? Ablamın yanına. Birimiz olmasak belki nebahat yumuşar biraz. Hı. Fıtnata mı gideceksin? Evet. Yahu hanım delirdin mi sen? Kadıncağız iki göz odada. Babadan kalma emekli aileyle kendiniz zor geçin <gülüyor> e Ben gidip ağzını bir yoklayayım bakayım. İyice yaşlandı o da. Bakıma ihtiyacı var. Evinin işini yaparım. Ne de olsa kanımdan, canımdan sever de beni. Zaten biliyor ne halde olduğumuzu. Ben ne olacağım peki? Bunca yıl sonra beni bırakıp gidecek misin? Seni de düşünüyorum elbet. Belki bir iş buluruz sana. Eve biraz para getirirsen... ...seni de alır ablam. <gülüyor> Kim iş verir bana bu yaştan sonra? Hem... ...hem ne iş yapabilirim ki ben? Ne bileyim. Söylerim konu komşuya. Durumumuzu anlatırım. Hiç umudum yok benim. Ne yaparım ben burada tek başıma? Cemalettin harçlık veriyor artık. Akşama kadar kahvede vakit geçirirsin. Sonra da aldırırım seni. <gülüyor> Beni unutma buralarda. Ha, işte ayak işi olmasın ha... Kasiyerlik falan gibi bir şey olursa... iyi olur tabi... Bakacağız işte... Hiç durma... Yarın sabah git öyleyse... Git ki ben de çabuk kurtulayım buradan... Hmm, i̇yi söylersin İffet ama halimi görüyorsun... Hadi sen neyse ne ama enişte olunca iş değişti. Zaten ben bile zor geçiniyorum biliyorsun. Ablacığım ben de hemen şimdi demiyorum ki... ...Reşit Bey'e bir iş bulalım o zaman. Hmm, 60 yaşında adama iş bulmak kolay mı? Komşulara bir söyleyelim. Olmazsa Hasan Paşa'nın torunlarından birine gider yalvarırım ben. Eski günlerin hatırını. Bakarsın bir iyilik yaparlar. Darılma ama iffet. Siz de pek alıngansınız. Çocuk evini açmış, yediriyor, içiriyor. Aç açık da değilsin daha ne? Senin çocuğun yok da anlamıyorsun. Ben onu yetiştirmek için bunca sıkıntıya katlandım da... ...o üç günlük gelinin ağzına bakıp bizi korumadı. Bir daha onun evine gider miyim hiç? <gülüyor> Kızım erkekler biraz hanım köylü olur bilmez misin? Keşke kız olsaydı etti. Neyse şimdilik beni kabul ettin ya Sen de iyice yoruldun Her işini yaparım ben Senin elini sıcak sudan soğuk suya değdirtmem <gülüyor> Enişte bugün mü getirecekti bavulunu? Bir hafta içinde dönmezsem getir dediydim Bugün getirir herhalde Aa, Keşke bir de battaniye getirseydi İncecik şiltenin üstünde üşüyorsundur Yok hiç üşümüyorum Hem o şilte bana kuş diye geliyor şimdi İnsanın gönlü rahat olmalı zaten ne vermez. Her şeyi pek kıymetli. E hiç eşya almadınız mı yalnız? Cemalettin evde yer yok diye istemedi. Zaten ne vardı? Ki? Kimini dağıttı, kimini yok parası elden çıkardı. İşe yarayanlardan bana gönderseydiniz keşke. O kadar söyledim. O kadar söyledim. Teyzenin lazım olur ya. dedim. Dinlemedi. Zamanı Aa. yokmuş, uğraşamazmış. Anaya babaya hayrı olmayandan teyzesine mi hayır gelecek? Yok. Yo, o kadar da kötü değil benim oğlum Yo, Az yardım etmedi bize Hep karısı yüzünden Ben bakarım sen kalkma Aa. Aa. Aa. Geldin mi Reşit Bey Gir içeri gir. gir Gir Ayakkabılarını çıkar Yeni temizlik yaptım daha Ver bavulunu, oh. ver bavulunu bana. Oh öldüm, öldüm. öldüm. Yani İffet bavulunda amma benim ha. Belim Hah. koptu. Yine yatağa mıhlanmazsam iyidir. Eh. Merhaba hemşire hanım. Nasılsın, iyi misin? Buyur enişte, buyur. Hoş geldin. Yorulmuşa benziyorsun. Ah. Gel, gel otur şöyle. İffet oh. arkasına yastık koy. Yok evet. istemez, evet. istemez, istemez. Böyle rahatım. Şu otobüs şoförleri yok mu? Almam diye tutturdu bavulu. Yalvar yakar oldum. İnanır mısınız? Üç saattir yollardayız. İffet, bir çay koy enişteye de. Kendine gelsin biraz. Cem dur hele. Önce konuşalım biraz. Eee Reşit Bey, neler oldu ben gittikten sonra? Cemalettin ne dedi? Ne diyecek? Ne bahat söylemiş anlaşılan. Akşam baktım Cemalettin süklüm püklüm odama geldi. Ee? Niye gitti annem dedi Ben de anlattım dinlettim Hepsini söyledim. Hepsini ben. hepsini Dayanamadı kadıncağız dedim Biz şu hizmetçi Lütfi'ye kadar olamadık Nebahat'in gözünde dedim İyi demişsin Bizi istemiyorduysa baştan söylesiydi Biz çadır kurar otururduk dedim O ne dedi ha? Hiç hiç. Tıs yok Suratı gerildi şöyle ah Dedim içimden kızdı Şimdi gider iki laf eder elbet. Hah. Etmedi mi? Ne gezer. Çekti gitti odadan. Bir daha da ses de çıkmadı. Ay, keşke sen de bir şey demeseydin enişte. Şimdiye kadar sustukta ne oldu sanki? Hah, dur bir sigara yakayım hele. Aa, bakıyorum paket taşıyorsun artık. Ee, Cemalettin arada birkaç kuruş veriyor. Sen de sigara alıyorsun çok lazımmış gibi. Ah eh. Sıkıntıdan hanım, sıkıntıdan. Başka neyim var sanki? Oyalanıyorum işte. <gülüyor> o da kabahat oldu ya. Niye? Eh, her zaman para bulamıyorum. <gülüyor> Baktım olmayacak. Gece herkes yattıktan sonra ayaklarımın ucuna basa basa doğru salona gidiyordum misafir sigaralarından aşırmak için <gülüyor> sigaralar azalmaya başlayınca seninki fark etti Ya akşam Cemalettin'e şikayet ederken duydum misafire mahcup oluyorum evde sigara bırakmıyor diyordu görüyor musun bak işte Cemalettin de nasıl olduysa benim tarafımı tuttu bir sigarayı mı esirgiyorsun babamdan dedi Aferin Cemalettin'e Aslında iyi çocuktur benim oğlum ya işte ha, O da ne cevap Aa. verse beğenirsin Şekerim ben babanın iyiliği için söylüyorum Yaşlı adam kalbine dokunur diye demez mi? E sen de bırakıver şunu enişte zaten sağlığına zarar Doğru demiş gelin Aman Fıtnat Hanım Atın ölüme arpadan olsun Aa. İffet gidince Tek arkadaşım o oldu bütün yalnız kaldım. Akşam olup da o diye tıkılmıyor muyum? <gülüyor> Zaten sigaralar da o günden sonra yok oldu ortadan. E nereden buldun öyleyse? E artık kimi bulursam bazen müezzin Süleyman'dan, bazen Murat Efendi'den geçinmeye başladım. <gülüyor> ...işte böyle hemşire. Çocuğum yok diye üzülme. Evladı olmayanın bir derdi olanın bin derdi varmış. <gülüyor> ee, yani. e, şey evet. Şey... Ablanla konuştun muydu benim için? Hı -hı. Evet konuştuk Reşit Bey. Sen e, biraz daha sabredeceksin... Başka çaresi yok. Bir iş bulmadan olmaz. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Kusura bakma enişte. Ee, be, be, be, benim üç kuruş emekli aylığım... Üçümüzü geçindiremez... Ee, param olsa bırakır mıyım seni hiç doğru doğru geçinemeyiz ben geliri doğru. daha iki gün oldu acele etme canım araştırıp soruşturacağız işte bir iş bulunursa hemen haber salarım evet, sana ihmal etmeyin aman, ama aman etmeyiz canım ha, eder iffet, miyiz iffet, merak iffet, etme iffet dur. ne var bavulun içinde bir torba var çamaşırlarımı getirdim yıkayıver hizmetçi artık çamaşırlarımı almıyor tembihli midir nedir ...çok sevindim yavrum... ...gözümü saydın... ...demek bu seferki oğlan nasıl... ...sağlıkları iyi mi bari? İkisi de çok iyi. Kime pensiyon kime? Sana mı? <gülüyor> ne bileyim ben anne daha pek <gülüyor> ufacık... ...şimdiden belli mi olur? Güle güle büyütün, <gülüyor> sağlıkla... <gülüyor> abi, abi. ...hayırlı evlat olur inşallah... Abi. ...sıralı da oldu, bir kız bir oğlan. <gülüyor> adını ne koydunuz? Dedesinin adını koyacağız. Reşit mi? Yok anne benim babam Allah ömür versin yaşıyor... Onun için Nebahat'in babasının adını koyacağız. Doğru, haklısınız. Hayırlısı olsun evladım. Ben bir uğrayıp haber vereyim dedim. Hemen hastaneye gideceğim. Babam nereye gitti? Babam burada değil ki. Nasıl yani? Sizin yanınızda değil mi? Ne diyorsun sen oğlum? Babanı üç aydır gördüğüm yok benim. Ama nasıl olur? Üç ay önce ben İffet'e gidiyorum demiş çıkmış evden. En son çamaşırlarını almaya geldiğini bir daha görmedim. Aa, Merak etmedim de değil ama keyfi yerinde herhalde ki gelmiyor diyordum. Ben de sizin yanınızda sanıyordum. Aman Adam adamcağız kayıp mı oldu yoksa? Peki Aa, nerede bu adam? Size bir şey söylemedi mi? Yok, Şuraya gideceğim falan gibi. Yok, yok, yok. Hem nereye gidecek kimimiz var ki bizim Tabii. gitsin. İşe bak şimdi. Aa, Şu babamda sorumluluk diye bir şey yok. İnsan bir haber verir. Durun bakalım elbet ee, çıkar gelir nereye gittiysin. Aman gittiyse. oğlum gelse gelirdi de şimdiye kadar. Allah korusun. Kazan filan olmasın. Kimliği yok mu yanında? Öyle bir şey olsa haberimiz olurdu. Bebeği almamıştır yanına. Tanıyan da Lüzuz çıkmadıysa. Allah aşkına ağzını hayır aç. Cemalettin oğlum ne yapılacaksa yapalım. Sen bilirsin artık. Polise haber vereceğim. Başka ne yapabilirim koş, ki? Koş oğlum durma koş. Ah şu babam tam da zamanını buldu. Bir şey öğrenirsem hadi haber canım. veririm. Tabii güle güle oğlum. Hayırlı haberler inşallah. Ay, biri nereye gider bu adamcağız? Ölüp kaldı mı bir yerlerden? Ne oldu sabahlıya? Keşke bırakmasaydım orada yalnız başına. Bana bak, bana bak. E, Konya'ya gitmiş olmasın canım, sakın. Kimimiz, kimsemiz kalmadı ki orta çamaşırlarını almaya geldiği gün son gülüşümmüş mü? Ortada bir şey yok da harap etme kendini. Hiçim yok benim kabahat bende. Bunca zamandır ortada yok. Gidip bir arayayım, sorayım demedim. Hasta olsa Cemalettin haber verirdi diye düşündüm. Ne bileyim ki. Polisler bulur Çıkar meydana üzülme Yer yarılıp içine girmedi ya canım bu adam Tamam koca şehir ucu bucağı yok Arayayım desen nerede arayacaksın Nerede Çıkayım yollara Deli bari Deli misin Sen nasıl bulacaksın kadın başında Böyle <gülüyor> elik kolu bağlı oturacak mıyım Cemalettin'den bir ses çıkıncaya kadar Bekleyelim Hem ne bu halin Benim canım yok mu Otuz yaşında dur kaldım Bize sen de haklısın ama Kırk yıl bu Kırk yıl bir yasta Baş koyduk Kolay mı Böyle uzun boyda ayrılmadık hiç. Dünya bu dünya Her şeyin bir sonu var İyi haber alırız inşallah ama Sen yine alıştır kendini Er ya da geç Nasıl olsa bir gün olacak O ayrılık yoruldum biraz dinleneyim şurada epeyce uğraştım ama perdelerde sakız gibi oldu eline sağlık yıkamak bir şey değil ütüsü vardı. sen ha. de pektitisin İffet daha idare ederdi ütüsünü yarın yapar. ne yapayım kendim işe verip oyalanıyorum işte dur, yoksa dur. düşün düşün çıldıracağım iki ay daha geçti hiçbir haber yok bir köşede ölüp kaldı adamcağız. Besbelli mezarı bile yok. Başlama yine benimkinin mezarı var da gidebiliyor muyum? Allah bilir otlar bürümüş kaybolmuştur. Duana et otur ağlamayı da bırak artık. Aylardır içimi kararttın. <gülüyor> Kusura bakma tutamıyorum kendimi işte. Akşama ne pişireyim ne istersin? Hı. Ha? Şöyle güzel bir tarhana çorbası yap da içelim Olur. Yoruldun sana da iyi gelir Olur yaparım Yediğim iki lokma da boğazıma diziliyor ya Neyse Aç mı açıkta mı Kim bilir Kapıcalanıyor Her seferinde umutlanıyorsun Boş çıkıyor vazgeç artık Aç bakalım kimmiş Aman Allah, Allah, Reşit Bey, Reşit Bey, sen misin? Benim ya, tanımadın mı? Abi. Niye şaştın o kadar hortlat görmüş gibi? Peki, he? peki, Reşit Bey, peki sen nerelerdeydin şimdiye kadar? <gülüyor> ya dur yahu, niye <gülüyor> ağlıyorsun, ne oldu? İffet, ifffet, işte mi geldi yoksa? <gülüyor> Merhaba hemşire, <gülüyor> Yahu nedir bunun hali iki gözü iki çeşme insan kocasını böyle mi karşılar? Ya aşk olsun bir de soruyor sen aylardır nerelerdeydin enişte kadıncağız kahrol. E, Madem sağdın niye görünmedin hiç seni öldü sandık. Cemalettin her yere haber saldı yer yarıldı içine girdi sanki. <gülüyor> Bak şu işe. Demek ben de merak edilirmişim. Yok, ha. Yok. Ha, hele Cemalettin'in arayıp soracağını hiç yok. ummazdım. Hiç. Aa, bak bir de gülüyorsun hızıradan. Hızır, hızır. Sana ne yapalı bilmem ki. Vallahi İffet. Senin bu kadar merak edeceğini bilseydim. <gülüyor> bak üzüldüm şimdi. Ee, ne bileyim ben Cemalettin'in yanında oturuyorum sanıyorsundur Diye ses etmedim Peki hangi cehennem dedim? peki Hangi cehennemlerde Heh. Neyzade çok şükür Sağ salim geldin ya Aa, Üstün başında pek düzgün Neler oldu öyle reşit bir anlatsana Ay, meraktan öleceğim adam. <gülüyor> Yoksa Hızır aleyhisselamamı rastladın rastladın <gülüyor> enişte. Doğrusunu istersen hemşire. Öyle oldu galiba. Ay uzatma Reşit Bey anlat artık. Peki, peki anlatayım. Yani Hı. akla hayale gelmez bir şey. Hani buraya çamaşırlarımı almaya gelmiştim. Ya, evet. e, aşağı yukarı e, beş ay oluyor. E, evet. Ertesi sabah pek efkarlıydım yine. Önce vakit geçer diye size kadar bir uzanayım dedim. İffete gidiyorum diye çıktım evden. Hı. Sonra vazgeçtim. Daha dün gittim ayıp olur dedim. Orda burada serseri mayın gibi dolaşmaya Aman başladım. Işte. Derken efendim derken bir de baktım. Boğaz vapuru kalkmak üzere. Havada bir güzel. Şöyle boğazın sonuna kadar vapurla gidip geleyim dedim. Doğru üst güverteye çıktım. Oh püfür püfür. Çok da tenha. Keyifli keyifli giderken karşıma ben yaşlarda bir adam geldi oturdu. Sonra dikti gözlerini üstüme. Bakar da bakar. Biraz keyfim kaçtı doğrusu. Şu adam da amma dikkatli bakıyor. Kalkıp başka bir yere otursam acaba? Kusura bakma Böyle bakıyorum ya Birine benzettim de ondan Adını bağışlar mısın? <gülüyor> şey, adım Reşit Dur, dur, dur, dur hele dur, dur. Ee, Sen iskilipli Reşit olmayasın Kalem oğullarından e, Evet ta kendisi Vay, vay kardeşim benim ha, Tanımadın mı beni? Vallahi biraz gözümü ısırıyor ama... Ben Konya'dan mektep arkadaşın Arif değil miyim? Aa, Arif? Ya. Ar ya? Yok canım sen o musun? Yahu Arif! <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah! Ben de diyorum ki bu... da kavuşmaz insan insana kavuşurmuş. Ya! ya nere? <gülüyor> İstanbul nere? bak işte. Harip bayağı <gülüyor> pes doğrusu nasıl tanıdın sen beni yahu Nasıl olacak gözlerinden bir de şu hürmetli burnundan <gülüyor> <gülüyor> Tevekkülü değil <gülüyor> bak işte şimdi ben de iyice tanıdım seni Gerçekten de gözleri değişmiyor insanın <gülüyor> Bunca yıl sonradan rastlamak varmış kaderde Nasıl da kaybettik birbirimizi Ya ya ya ee, Arif anlat bakalım Ne yaptın bunca zamandır ee, Anlatacak çok şey var ama Kısacası Sen Konya'dan ayrıldıktan sonra Dayı kızıyla evlendim ben Konya'dan Babadan kalma evle bir iki tarlayı Satıp geldik buralara Beykoz'da bir daire aldık Soktuk başımızı İki kızım var Onları da evlendirdik bir kere oğlu bir ay vazgeçirip gidiyoruz işte. <gülüyor> Belediyede çalışıyorum. İşim iyi ama yoruldum artık. Bir iki aya kadar emekli oluyorum. Oh oh, oh. Çok memnun oldum Arifciğim. Hayatını ne güzel düzene koymuşsun. Doğrusu sana imrendim. Keşke benim de anlatacak iyi bir şeylerim olsaydı. Niye? Bir derdin mi var Dert mi değil ki hangisini anlatayım Derdini söylemeyen derman bulamazmış Sen anlat hele Ben mektepten ayrıldıktan sonra Ya işte böyle Arifciğim Şimdi o evin havasından uzaklaşmak için sabahın köründe düşüyorum yollara. Akşama kadar orası senin, burası benim. Dolaşıp duruyorum. Çok üzüldüm ya Reşit. Sen bu yaşa gel de ortalarda kal. Aldırma. Olur mu yahu? Benim gönlüm razı olur mu seni böyle görmeye? Bak ne diyeceğim. Gel bize gidelim. Birkaç gün bizde kal. Benim hatunla da tanışırsın. Çok misafirperverdir ha. <gülüyor> hem bir değişiklik olur açılırsın hem de bir çare ararız şu haline. Oğlumla gelinin eve gitmeyince merak etmezler mi? <gülüyor> ne merak etmesi? Varlığımın farkında bile değiller. Hem baldızın evine gittim sanırım. İyi o zaman. Gelmesine gelin de ağır ne çare bulunur ki benim derdim? Şu senin istimlak edilen evin parasını hala almadın değil mi? Yok almadım. Arayıp sormadın mı hiç? Ben bu işten anlamam. Cemalettin soracaktı ya işten zaman bulamıyor ki. Kağıtların yanında mı senin? Ka kağıt yanımda, yanımda. Ceketimin iç cebinde. Ha, i̇şte. Ha, güzel. İşte şurada. Güzel güzel iyi iyi. Ha. Sen onları bana ver. Ha. Ben hallederim. Önce şu evin parasını çıkarıp cebine koyalım hele. Yapabilir misin? Ayıp ettin. Yarın bir vekalet verirsin bana. Ben takip ederim. Allah çıkardı seni karşıma be Arif. Hızır mısın nesin? Reşit al kardeşim şu paranı. Bugün aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Çıkardın mı? Ya ne çabuk. Sağ ol Arif. Yani yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Şey oğlum bak bak bize az şekerli iki kahve. Şu paranın şerefine içelim. Dur dur dur cebine atma hemen. Bak Reşit. Şimdi sen bunu alırsın. Sonra da ucundan ucundan yemeye başlarsın. Hazıra daha dayanmaz. Bir bakmışsın bitivermiş. Onun için ben derim ki... ...gel bu parayla sana bir yatırım yapalım. Bunun da ne yatırımı olur ki? Kafayı kullanmak lazım. Bak şimdi. Şu bizim arka tarafa açılan yeni yol var ya... Ee? ...belediye o yolun kenarına büfeler koyuyor. Bir tanesine senin için başvuralım. Ama orası pekten tenha değil mi? İş yapar mı? Ah Reşit, ah, hiç ileri görüşlü değilsin. Orası altın değerinde. Apartmanlar mantar gibi bitmeye başladı bile. Gül gibi geçindirir seni. Bir de küçük ev tutarız. Yengeyi de alırsın yanına. Bizim akrabaların alt sokakta var bir tane. Bodrum katı ama olsun. Ucuzada da kapatırız. Ha, ne dersin? Bilmem ki Arif. Yapabilir miyim acaba Olanı da batırmayalım sonra <gülüyor> Korkaklığı bırak Baktın olmadı devredersin Kaybedecek bir şey yok i̇yi, iyi. Peki ya, Arif sana güveniyorum al, al şu parayı Ne yapmak gerekiyorsa yap Yalnız yalnız şu evi bir an önce tutalım Size fazlasıyla yük oldu Bir daha duymayayım Arkadaşlık gördü mü İyi gün dostu olmak kolay Dost dediğin kötü günde belli olur ama evini tutalım da yengeyi getir istersen ha? Tutalım, tutalım ama işler yoluna girmeden haber vermek istemiyorum. Bir aksilik olursa artık ablasının yanına dönmeye de yüzü olmaz kadıncağız. İşte böyle çok şükür Aksilik olmadı Büfe tıkır tıkır işliyor Ben de sizi almaya geldim Bizim mi? Seni bırakır mıyım hemşire Sen bizim en zor günlerimizde İffet'e kapını açtın Bu iyiliğini unutur muyum? Hiç? Reşit bey doğru söylüyor Bu evi kiraya verirsin İyi kötü bir gelir olur Hep beraber halleşir gideriz Oh be hürriyet gibi var mı? Sağ ol enişte <gülüyor> Ama bak ne dedim biraz önce? Ha? Hürriyet gibi var mı? Çok doğru. Ben de bu evde yaşamaya alışkınım. Bu yaştan sonra hayatımı değiştiremem. Varın siz güle güle gidin. Arada beni de hatırlayıp sorarsanız bana yeter. Ama yapma <gülüyor> hadi, sen de. Hadi hadi hadi sızlanma. Reşit Bey'in karnı acıkmıştır. Bir şeyler hazırla da yiyelim. Ha, hanım bak kapının yanında bir torba olacak. Gelirken yiyecek bir şeyler aldım. Şöyle elcazında güzel bir sofra hazırla da ağız tadıyla yiyelim. Senin yemeklerini çok özledim. Memduh Şevket Esendal'ın yazdığı... Karısının Kocası adlı oyunumuzu dinlediniz. Radyoya uygulayan Bilge Bölükbaşı, yöneten Ejder Akışık.